acil dünya acil durumu ilan ediyor hazırlayan ve sunan Murat can tombi Herkese merhabalar. Ben canton Tonbil. 94.9 açık ve iklim acil programı başladı. Bugün radyonuzda sizlere TV ekranlarında birçok kişinin konuştuğu yeni normaller kavramı üzerinden ana akım argümanlarını ters çevirmeye çalışıp ters çevirerek okumaya çalışacağımız bir e, program hazırlamaya çalıştık. Şöyle malumunuz yaşadığımız pandemi krizi ülke ekonomilerinde zorunlu daralmalar, hedef küçültmeler ve yeniden gözden geçirilen ekonomik tahminleri beraberinde getiriyor. Bugün de bu konularla alakalı olarak ekonomik küçülme, sürdürülebilir ekonomik küçülme kavramını ele almaya çalışacağız. Yani Diggeroft, sürdürülebilir küçülmenin eşitsizlik ve büyüme odaklı bir paradigmadan kaynaklanan çevresel yıkımla mücadele edebilme olasılıklarını da aynı şekilde program içerisinde karşıda, e, konuşmaya çalışacağız. E, programda konuğumuz Züriye Üniversitesi'nden araştırmalar yaparak kontrollü ekonomik küçülmenin zorunluluğunun savunuculuğunu yapan... Araştırmacı Cengiz Akandil olacak. Şimdi TÜİK'in 2019 yılı büyüme verilerini açıkladığı günde sizi e, büyümeme hatta küçülme ile alakalı olarak argümanların neden bu kadar önemli olduğunu ve neden gündeme geldiğini anlatan söyleşimizi de baş başa bırakıyoruz. Efendim tekrardan hoş geldiniz programımıza. Aslında genel bir soruyla beraber başlamak istiyorum sohbetimizi. Bu aralar herkesin konuştuğu konulardan genellikle konuştuk. E Netelektüel camianın içerisinde konuşulan konulardan tutumda doğrudan iş çevrelerinden küçük iş gruplarına kadar bütün işin içinde olan insanların konuştukları yeni normaller var. Bu dünyanın yeniden bir şekilde kendini hem ekonomi hem de sosyal açıdan şekillendirilmesi durumundan bahsediliyor. iyiden iyi olacağını söyleyenler var, kötü olacağını söyleyenler var, kötüden iyiye gideceğini ya da iyiden kötüye döneceğini söyleyenler var aynı şekilde. Benim merak ettiğim bundan biraz daha farklı. Sizin hayalinizdeki e, koronavirüsünün yarattığı krizden sonraki dünyanın şekli nasıl olacak? Temel olarak merak ettiğim soru bu ilk, ilk olarak. Ben pek iyi görmüyorum açıkçası geleceği. İyi görmeyenlerin tarafındayım yani. Sonuçta e, baktığınız zaman insanların büyük çoğunluğunun sadece Türkiye değil e, Brezilya olsun Amerika olsun diktatörlere gönül rahatlığıyla oy verdiklerini ve Avrupa'da radikal sağın inanılmaz yükselişini düşünürsek eğer ben e, pek e, olumlu bakamıyorum geleceğe açıkçası. Koronanın zaten bütün dünyada kanayan yara olan ırkçılığı daha da çok e, tetiklediğini de düşünüyorum son zamanlarda. Bunun yanı sıra tüketime olan etkisinin de daha fazla olacağını düşünüyorum bir yasaklar kalktıktan sonra. Yani insanların gidemedikleri tatillere çok daha fazlasıyla gideceklerini, alamadıkları kıyafetleri çok daha fazlasıyla alacaklarını bekliyorum. Ama senin sorduğun soruya, yani ne hayal ettiğimize gelirsek eğer, benim hayal ettiğim gelecek tabii ki çok farklı. Gerçeklerden de çok farklı. Ama benim hayal ettiğim gelecek, koronadan sonra insanların... Artık globalleşmenin ve tek tipleşmenin çok da iyi bir şey olmadığını anlamaları, belki de globalleşmeyi farklı ülkelerin birbirlerine yardım, işbirliği konularında gösterirken üretim konusunda da yerel kalmayı tercih etmeleri, hatta küçük olmanın, belki küçük kalmanın gerek ekonomik gerek tüketim açısından çok daha iyi olabileceğini görmelerini istiyorum. Ama hepsinden ötesinde endüstriyel ekonomiye dayalı medeniyetin sürdürülebilir olmayacağını anlamalarını. hayalim. Ama korona esnasında yaşadığımız baktığın zaman gerçeklere bakarsak e, bambaşka. Amerikan hükümeti e, insanlara destek vermekten e, ziyade e, bu e, korona esnasında daha başlangıcında bir dahi e, 2 trilyon dolar harcayarak Dow Jones'daki şirketleri kurtardı. Bunların 700 bunun bu paranın 750 milyar doları petrol, kömür ve fracking e, şirketlerine gitti. Yani milyon dolar değil 750 milyar dolar. İnanılmaz büyük paralar. 2008 krizinde de zaten aynısını yapmışlardı. Finansal şirketler kurtarılmıştı bu defada. Yani bu tabii bize en büyük sorulardan bir tanesini doğuruyor. İçinde yaşadığımız sistemin adı gerçekten kapitalizm mi e, sorusunu doğuruyor. Çünkü kapitalist bir sistemde en son göreceğiniz şey bir devletin gelip batan bir şirketi kurtarmasıdır. Kapitalist sistemde batan şirket batar. E, bu tabi e, soruları doğuruyor. Yani kapitalizm değilse o zaman içinde yaşadığımız kapitalizmin ana ilkesine aykırıysa hangi sistemin içinde yaşıyoruz? Zenginlerin yönettiği ve zenginlerin ne pahasına olursa olsun korundukları e, piytokrasi bana kalırsa. Evet ama yani gene aynı şekilde tartışma tüketim ve ekonomi üzerine odaklanılıyor. Yani bu geleceğin içerisinde ekonomik büyümeye dayalı argümanlar yine aynı şekilde tartışılmaya başlanıyor. Bu argümanların, yani daha fazla büyümeye dayalı olan argümanların şu andaki mevcut durumu hakkında neler söylemek istersiniz? Ya bana kalırsa bu pandeminin e, yarattığı en ilginç e, sonuçlardan bir tanesi sonsuz büyümeye dayalı ekonomik ve finansal sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi bize. Yani bak, baktığın zaman e, en ufak bir e, kapanmada, en ufak bir e, küçülmeye yönelik bir, e, bir e, yönde, yöne gitmede e, çok büyük e, problemleri olacağını gösterdi. Bu yüzden belki yapılması gereken ilk işlerden bir tanesi, sonu olan bir gezegende, sonsuz büyümeye dağıtığı bir ekonomik sistemin ne kadar sürdürülebilir olduğunu tartışmamız gerekiyor. David Attenborough'nun da dediği gibi... Sonlu kaynaklara sahip bir gezegende sonsuza kadar büyüyebileceğini ancak bir deli ya da ekonomist düşünebilir diye düşünüyorum ben de. O yüzden belki de anlamamız gereken ilk nokta küçülmenin bir soru işaretinden ziyade kaçınılmaz bir sonuç olduğu. Yani ekonomik küçülme biz bir tane dünya varken dünyadan olan taleplerimiz 1.75 dünyayı gerektiriyorsa ekonomik küçülme kaçınılmazdır. Ve bizim belki de konuşmamız gereken bu ekonomik küçülmenin nasıl olacağıdır. Yani bugün itibariyle biz dünya bir tane dünya varken 1.75 dünyanın verebileceği kaynakları talep ediyorsak bu gelecekten, gelecek kuşaklardan ve doğadan yaptığımız hırsızlığın e, gö, görün, görünümü, görünümüdür diye düşünüyorum. Evet burada temel bir burada soru da... sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Pardon <gülüyor> devam ediyordunuz. Sözünüzü kestim. Hiç mi? Yok, bu noktada iki seçenek var aslında önümüzde. Ya kontrollü bir şekilde küçülmek, yani kontrollü bir şekilde karar vermek. Hangi sektörleri küçültmeliyiz? Nasıl bir bu tüketim çılgınlığını, bizi yok oluşa sürükleyen bu tüketim dan toplumu nasıl kurtarabileceğimizi konuşmalıyız? veya da diğer bir mantıkla da tamam bu şekilde geldi, bu şekilde gidecek mantığıyla işleri oluruna bırakıp çok daha ani ve çok daha korkunç boyutlu bir e, ekonomik ve finansal yıkımı e, yıkıma doğru sürükleyebiliriz. Evet, yani burada en temelinden aslında bir soru sormak istiyorum. Yani Digrov'dan bahsederiz. Aslında açık radyo dinleyicilerinin de aşina olduğu kavramlardan bir tanesi bu. Ama buradaki nokta büyümeme mi yoksa küçülme mi? Yani bu, bu önemli bir ayrım diye düşünüyorum bir yandan da yani daha fazla büyümeyeceğiz mi yoksa zaten halihazırda yeterince büyüdük ve bu büyüdüklerimizden biraz fedakarlık etmenin zamanı geldiğini mi anlayacağız bu, bu çok çok önemli bir soru bana kalırsa e, gerçekten çünkü burada burada dig kendi içerisinde de çok ayrılan insanlar var kimisi e, daha fazla büyüyememenin ve e, olan zararlı endüstrilerden e, fosil e, e, Fosil yakıtlar endüstrisi gibi e, yenilenebilir enerjiye kaydırılmasını savunanlar var. Veyahut da küçülmek zorundayız diyen başka bir grup daha var. Ben daha çok küçülmek zorundayız diyen grubun arasındayım. Çünkü ne olursa olsun insanın doğadan e, doğadan talepleri dediğim gibi doğanın karşılayabileceğinin çok üzerinde. Bu böyle olduğu müddetçe küçülmek zorundayız. Küçülmek bir soru işareti değil aslında. Ama altını çizilmesi gereken en önemli e, fark, bu küçülmeyin nasıl yaşanacağı. Bu küçülme kontrollü yaşanabilir. Bizim bunu öngörüp, evet bu e, ekonomik sistem e, çığırından çıktı, finansal sistem çığırından çıktı. Biz bunları daha çok kontrol altına alarak nasıl küçütebiliriz e, şeklinde olabilir. Veya da e, kontrolsüz bir şekilde ve ani bir şekilde yaşanabilir. Burada tercih tamamen insana kalmış bir şekilde. Bu yüzden bana kalırsa degrowth'u kontrolü küçülme olarak çevirmek daha doğrusu. Mesela bu yaşadığımız en son pandemik esnasında yaşanan ekonomik küçülme, kontrolsüz ekonomik yıkımın esnasında neler olabileceği hakkında da bize küçük de olsa bir fikir verdi bana kalırsa. Mesela Forbes Financial Times gibi finansal tribünleri oynayan birçok yayın kuruluşu, Bakın degrowth olduğunda neler olduğunu bu pandemi esnasında gördük gibilerinden haberler yaptı. Aslında bu çok yanlış. Çünkü bu yaşanan degrowth'tan ziyade ekonomik küçülme ve ani beklenmedik bir ekonomik küçülme. Ve tamamen bundan kaçınmak istiyor zaten degrowth'cular. Evet. evet. Yani biraz daha somutlaştırmadan hemen önce şeyi merak ediyorum. Yani... Küçülme gibi e, radikal bir değişimden bahsediyoruz. Bir yandan baktığımız zaman bütün hayat, hayatın bütün alanlarını aslında sırade etmesi gereken bir durum söz konusu sanırım ortada olan. Ama hangi alanlarda görmemiz bu konuyu daha elzem, yani hangi alanlar başlıca öncelik teşkil ediyor bu küçülme konusunda? Ee, bana kalırsa ilk olarak başlanması gereken yer şirketler. Radikal e, dedik, haklısın. Radikal gibi görünüyor sonuçta e, küçülme ismi. Ekonomide muhtemelen en büyük tabu küçülme konusudur. Ama dediğim gibi haklısın radikal gibi görünüyor. Ancak baktığın zaman şirketlerle mesela dünyadaki devletleri karşılaştırarak hepsini en büyükten en küçüğe dizersen eğer. 2016'da böyle bir çalışma yapmıştım. Şirketleri satış rakamlarına, devletleri ise gayri safi milli hastalarına göre en büyükten en küçüğe dizmiştik. En büyük 150 kuruluştan 84 tanesi şirket, 66 tanesi ülke çıkmıştı. Yani baktığınız zaman bugün şirketlerin ne kadar büyük olması inanılmaz radikal. Birçok ülkeden çok daha büyük ve çok daha kuvvetli durumda şirketler. Yani e, bu e, bunun yanında bu şirketlerin arasında, bu baktığımız çalışmada bu şirketlerin arasında... E, BlackRock gibi finansal şirketlerde yoktu satış rakamları olmadığı için. BlackRock bugün mesela 6,5 trilyon yöneten bir varlık yönetimi şirketi. 6,5 trilyon yönetmenin gücünü bilmiyorum nasıl anlatmak lazım. Böyle bir güce sahip olmak da piyasa içerisinde inanılmaz tehlikeli. Yani bunun yanı sıra radikal olan başka bir konu da... Şirketlerin her türlü hakka sahipken doğanın hiçbir hakkı sahip olmaması ve bunun gayet normal karşılanması. Ama dediğim gibi radikal olan bizim için de yarattığımız sistem. Bu sebeple de bu sistemin içerisinde de alınması gereken kararlar radikal olacaktır elbette. Küçülmeyi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği istiyorsak eğer. Burada göz ardı edilen başka bir e, önemli sektör de pazarlama ve reklamcılık sektörü. Baktığınız zaman Unilever'in e, ünilever, e, pazarlama bütçesi yaklaşık olarak 8 milyar dolar son 5-6 senedir. PG, Procter Gamble aynı şekilde. Amazon e, geçen sene 11 milyar dolar harcadı e, pazarlamaya ve reklama. Bu rakamlara baktığınız zaman bu rakamlar Kırgızistan, Kosova... ...Moldova ya da Eritre gibi ülkelerin gayri safi milli aslasından bile daha fazla. Yani şöyle düşünün. Bir ülke var, 3-5 milyon insan yaşıyor. Birlikte bütün sene boyunca üretim yapıyorlar. Ve bu üretimin ve servislerin miktarı... ...PG'nin veyahut da Unilever'in reklam bütçesini, pazarlama bütçesine bile yakın gelmiyor. Radikal olan bu, bana kalırsa. Bunun yanı sıra sektör olarak bakarsak eğer küçülmesi gereken şirketlerin başında... Bana kalırsa doğaya en çok tahribat veren madencilik ve fosil yakıt arayan ve çıkaran Shell, Ekinor, eski Stato Equinor ya da Chevron gibi şirketler geliyor. Yani fosil yakıt şirketleri olarak da Hı -hı. doğrudan belki de. Ve fosil yakıt şirketleriyle bağlantılı olan diğer alanlar ilk başta e, geliyor bu sayılanların arasında. E, enerjiden o zaman biraz daha bahsedelim. Özellikle enerji konusunda bu değişim, yani küçülme, neden ortaya çıkmalı ve yani aslında konumuzla da bağlantıda daha bu enerji konusu, iklim kriziyle de doğrudan alakalı ve bir yandan da nasıl ortaya çıkmadı? Çünkü yenilenebilir enerji gibi sorunların da aslında tam olarak soruna çare olmayacaklarını, bu çözümlerin de soruna çare olmayacaklarını söyleyen çeşitli argümanlar da var. Bunlar hakkında ne demek istiyorsunuz acaba? ya burada e, yani hepimizin konuştuğu yenilebilir enerjilerle fosil yakıt bazlı enerjilerin yer değişmesi gerçekten çok çok önemli bir kavram ama burada bir, senin de dediğin gibi bir parantez açmamızda da fayda görüyorum e, enerji fiyatlarındaki e, düşüş büyümeyi ekonomik büyümeyi e, en çok te tetikleyen faktörlerin başında geliyor bu e, bunu her yerde bulabilirsin ikisinin grafiğini beraber koyduğun zaman birebir e, neredeyse birbirine karşılık geliyor. Burada bakmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi arz-talep dengesinin yenilenebilir enerjilerde mesela güneş enerjisi için nasıl değişecek olmasına yani fiyatlarının güneş enerjisi fiyatlarının nasıl belirlenecek olmasına bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü petrole baktığında petrolün özellikle arz kaynaklı final fiyat değişimleri petrolde iki şekilde olur. Bir tanesi teknoloji kaynaklı. Diğeri de e, e, kalite ve e, daha çok e, miktar kaynaklı olarak e, değerlendirebiliriz. Mesela teknolojiden kastım ne kadar kolay çıkartabildiğiniz bir petrol varsa bunu o kadar ucuza muayel edersiniz. Yani okyanusun ortasında binlerce metre derinliğe e, inerek petrol aramak mı daha ucuza gelir veyahut da e, hemen baltayı vurduğunuzda eski çizgi filmlerdeki gibi havaya petrolün fışkırmasındaki fış petrolün fiyatı daha ucuza gelecektir. Ancak e, baktığımız zaman e, bir, e, bir miktar kaynaklı kısmına baktığımız zaman e, petrolün herkesin de konuştuğu peak oil, yani petrolün tepe noktası yapması ve düşüşe geçmesi günün birinde eğer e, bu gerçekleşmediyse çoktan kaçınılmaz. Yani belli bir noktada petrolün e, arz tarafından e, bir kısıtlama gelecektir fiyat bakımından baktığımızda petrol fiyatlarına. Güneş enerjisine baktığımızda ise bunun aynı şekilde gerçekleşmeyeceğini görüyoruz. Çünkü güneş enerjisi fiyatları tamamen teknoloji bağımlı değişecektir. Çünkü güneş enerjisi, güneşin geldiği miktar değişmiyor dünyaya. Yani bu anlamda arz her zaman sabit kalacağı için güneş enerjisi fiyatları teknoloji bazlı değişimi uğrayacaktır. Ve bu da teknoloji kötüye gitmeyeceği için tamam şu an e, rare element dediğimiz e, bu e, az bulunan e, metallere dayalı e, teknolojisi güneş enerjisinin ancak bunun da değişeceğini düşünüyorum e, zaman içerisinde. Değişebileceğini en azından. Bu sebeple de teknoloji bağımlı fiyat değişimi olacağından uzun vadede baktığımızda güneş enerjisi fiyatları her zaman aşağıya gidecektir diye düşünüyorum. Ve bu da genel olarak baktığımızda e, her zaman için e, ekonomik büyümeyi tetik, tetikleyecektir. Bunun e, bana kalırsa e, enerji fiyatlarında ve e, yeni yenilenebilir enerjilere geçişteki en önemli e, konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, göz ardı edilmemesi gereken. Sorun belli ama birden fazla çözüm var ve bu birden fazla çözüm de bir diğer taraftan baktığınız zaman aslında. birbirleriyle doğrudan bağlantılı olan çözüm önerileri. Ee, Kesinlikle. İşte bugün de bu çözüm önerilerinin içerisinde ilk olarak radikal olarak nitelendirdim ama kıyasladığımız zaman biraz önceki sizin verdiğiniz örnekler üzerinden kıyasladığımız zaman aslında hiç de radikal olmayan D.Growth e, kavramı üzerinden biraz tartışabilme fırsatını bulduk. Son zamanlardaki ortaya çıkan bu gelişmeler üzerinden biraz aktarma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler Cengiz Bey. Eklemek istediğiniz bir şey daha varsa onları alalım benim, ve ardından da Benim en son söylemek istediğim şey, açık konuşmak gerekirse insanın doğanın kanunlarından muaf olmadığını hatırlatmak isterim. Yani evet. insan doğa yani insan doğanın kanunlarından muaf değil. Bizim doğadan olan taleplerimiz doğanın sürdürülebilir bir şekilde karşılayabileceği miktardan çok daha fazla olduğu için de içinde. Küçülme hem insan nüfusu hem de ekonomik açıdan e, ne yazık ki kaçınılmaz. Ve önümüzde de iki tane yol var. Ya bu küçülmeyi kontrollü bir şekilde daha az acı sonuçlar doğurarak yapmaya çalışmak ya da kontrolsüz olarak her 5-10 senede bir tekrar ekonomik krizlerden bir tanesinin e, ekonomik, e, ekonomik sistemi çökertmesini bekleyip kontrolsüz bir şekilde e, küçülmeye bayrak açmak. İkincinin getireceği acılar bana kalırsa bugüne kadar insanlık tarihi boyunca görmediğimiz kadar büyük olabilir ve böylesine bir riski almanın hiç bir şekilde en büyük yanlışlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet efendim çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Evet bu şekilde de bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta bambaşka konu ve konuklarla yine karşınızda olacağım efendim. Görüşmek üzere. İklim Acil